Merhabalar. Aşk Radyo 950 Gürültü ve Duman. Ben Volkan Terzoğlu yine karşınızdayım. Ben Şevki Takıncı, merhaba. Merhaba. iyi akşamlar ben hanım tuttu. Bu hafta John Coltrane dinlemeye devam edeceğiz. John Coltrane'in e, önemi ve işte e, tarihteki yerine ilişkin olarak yine konuşmaya buyurun. Şimdi 1960'ların başlarından bir takım e, bootleg kayıtlar dinleyeceğiz. 1961. Şimdi Coltrane'in böyle diskografisine baktığımızda ve müziğinin geçirdiği değişimler aslında her dönemin bir sonraki dönemin tohumlarını taşıdığını fark edebiliriz. Coltrane'de müthiş bir merak ve irade gücü var. Ve bu yüzden ayrı işlerinin kökeninde müthiş bir itici gücün varlığını sezebiliyoruz. Yoksa hani konser bittikten sonra gidip de tekrar tekrar çalışmak... Başka türlü açıklanamaz. Yani müthiş bir itici güç var ve bu aslında bu itici güç de akıl yoluyla algılanabilir ve anlatılabilir türden bir şey değil aslında. Onun hep daha öteye daha derine gitmesi sebep olan itici güç inanç ve kendisi de bahseder hep bundan. Neredeyse dini bir bir şeydir bu. Yani bu ben tabii Hristiyan olmasından bahsetmiyorum. Kendisinin tinsel gücü var bir sanki Tanrı'yla kendine has bir ilişkisi var. Bu tamamen şey değil, yani öğrenilmiş şeylerle alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama bu inanç, bu başka türden de aynı inanç illa Tanrı'yla alakası olmayabilir. Ee, bir daha derine gitmesine sebep olan itici güç. İşte akıl yoluyla pek anlatılabilecek bir şey değil inanç sonuçta. Ama Coltrane'in özgür caz dönemine gelene dek Özellikle klasik dörtlüsüyle yaptığı müziklerde onu caza, özgür caza götüren adımlarının izleri var. Az sonra da duyabiliriz bunları. Çünkü en başta 1960'ların başında John Coltrane, Sanra'nın müziğiyle ilgilenmeye başlıyor. Hem Ornette Coleman'ın konserlerine gidiyor hem de Sanra'nın müziğiyle ilgileniyor. Özellikle Sanra'nın saksofoncusu John Gilmore. Onun çalışıyla ilgileniyor ve ondan açıkçası etkileniyor. Bu etkileri de duyabiliyoruz aslında. Ve bu etkileşim aslında karşılıklı çünkü 1960 gibi erken bir zamanda Coltrane'in etkileri de John Gilmore'un müziğinde duyulabiliyor. İşte Coltrane'in Impressions, Chasing the Train adlı parçalarındaki sololarında mesela Gilmore'un da yer aldığı şey var, Futuristic Sounds of Sunra diye bir albüm var onun o albümdeki melodik figürleri kullandığı rahatça fark edebiliriz. Ve daha 1960'lı yılların başında bile son dönemin tohumları bile bulunabilir. Hani Coltrane'nin 65-67 arasında yaptığı müziklerin tohumları. Ve Coltrane de 1950'lerin sonunda Ornette Coleman'ı sık sık dinlemeye gitti ve ondan etkilendiği bilinir. Hatta 1960 yılında The Avant-Garde'de, diye bir albüm kaydediyor Ornette Coleman'ın Rhythm Section'ı diye Ornette Coleman'sız haliyle ve onun bütün orkestrası var. Çok aslında Coltrane'in en iyi albümlerinden biri değil ama orada şey var sonuçta enteresan açıklamak adına yani özgür caza neden ilgi duyduğunu nasıl evrildiğini neden evrildiğini Anlamak açısından önemli. Orada Don Cherry var trompetçi, basçı Charlie Hayden, davulcu Eddie Blackwell. Ve bu albümde 3 Coleman'ın bestesine de rastlıyoruz mesela. Sanırım The Blessing var, Focus and Sanity var galiba. Ve bu dönemlerde yine Coltrane'in 1960'ta yaptığı My Favorite Things albümü sık sık model olarak nitelendirilir ama... O modalitenin içinde yine yapı bozulucu öğeler var. Hem anti-instrumental açıdan bu overton, multifonik tekniklerini de kullanır soprano, saksofonda. Hem de bayağı ton dışına da çıktığı görülür. Özellikle yani solo sırasında yükseldiği yerlerde duyabiliriz bunları. Son dönemin özgür cazını çaldığı aslında hissediliyor. Bilmiyorum bu etkiler daha 1960'ların başında da var. Buna da Eric Dolphy'yi de ekleye, eklersek. Yani bir John Gilmore, Ornette Coleman ve Don Cherry'i de tabii saymak gerekir. Ve Eric Dolphy'nin etkileri var. Bu kadar söyleyeceklerim. Can var mı ekleyeceklerini abi? Miles Davis e, ile başladık ya hani konuya işte Coltrane biraz daha ön plana çıktığı işte birinci Miles Davis'in birinci beşlisi ki aslında birinci beşli değil, daha evvelden başlıyor grupları var da, neyse, olsa girmeyeyim. Miles Davis'in geçirdiği süreçlere, en azından hani 1968-69 elektriği olana kadar, Miles Davis'in kariyerinin başlarında, 40'lı yıllardaki bibap ekolüyle gelişen, daha kalabalık cümlelerle, sözcüklerin uzun uzun cümleler oluşturarak ağızdan döküldüğü, ifade edildiği döneminden, zaman içerisinde işte ilk beşli ve ardından model dönem, kind of blue dönemiyle birlikte cümlelerinin sadeleştiği ve ne kadar farklı bir açıdan entelektüel duyulduğu dikkate çeker. Coltrane'in yaptığı biraz daha farklı. Coltrane'in geçirdiği değişim, evrim demek istemiyorum. Hani evrim çok uzun vadeli bir süreç. Coltrane'inki biraz daha kendini başlangıçta bile belli eden bir dönem. Mesela Coltrane'in çok fazla bilinmeyen ama önemli olan albümlerinden biri Soul Train'dir 1957. Soul Train'de işte 1965-66-67'deki o abrasive sound'u duymazsınız ya da şirketin söylediği gibi anti-enstrümantel bir yaklaşım yoktur ama bunun sinyalleri vardır. Armoni'nin içine serpiştirilen bazı söylemsel, söylemsel notalarda bunlar dikkate çeker. Cold müziğinde başından beri özgürleşme arzusu olduğunu belki işte 20. 20 yıldır Coltrane dinliyorum desem 20. yılda belki biraz biraz anlamaya başlıyorum. Ama o özgürleşme kendi sözcüklerini belki çok kalabalıklaşarak sonrasında ama özünde çok istediği gibi kendi diliyle ifade etmesi başından beri varmış. Ve zaman içerisinde belki diğer enstrüman ve enstrümanistlerle vedalaşarak en son Rajdan ile kendine kalarak vücut bulmuş. Bunu ifade etmek istedim. Çok güzel. Aslında bir de gelişimine bakarsak da, gelişim derken yani müziğin gelişmesinden söz etmiyorum. Coltrane'in tarihine bakarsak da özellikle Terranist Monk'la birlikte çalınması, Terranist Monk'un o himayesinde kalmış olması, kısa bir dönem bile olsa kendi kariyer açısından ya da kendi enstrümanına hakimiyeti veyahut müzik teorisi açısından çok inanılmaz bir adım olmuş Bundan da söz etmek lazım. Müzeye dönelim mi? Seve seve. Bir kere bir bağlamı söyleyeyim. 1961'in Kasım ayının başında Eric Dolfi'li bir şekilde... ...Reggie Workman, Kontrabass, Elvin Jones, Davul ve McCoy Tyler'ın... E, ...piyano çaldığı bir grupla... Village Vanguard'da bir konserler dizisi ne çıkıyor Coltrane. Bunu da Live at the Village Vanguard e, albümünden anımsarız. Çok değerli bir albümdür. Şu şahıs tarihinin en önemli albümlerinden birisidir bence. E, orada Coltrane sürekli bir gelişim gösterdiğinden dolayı ve müziğinde sürekli bir değişim yaşattığından dolayı müzik eleştirmenlerini ciddi şekilde hayretlere düşürür. E, müzik eleştirmenleri duymak istedikleri sesleri değil artık bambaşka bir şey duymaya başlamışlardır Coltrane müziğinde. Dolayısıyla çok ağır eleştiriler gelir. Örneğin müziğine ne derler anti jazz derler. Bu caz değil bu başka bir şey yani bu, bu, bu kötü müzik e, derler. Yani bunu çok özür dilerim araya girdiğim için Jan Garbarak de Coltrane için bu anti-caz ifadesini kullanmıştı ve dediğin gibi kötü müzik demişti ama ya tabii ki hani nasıl diyeyim hakaretsel ifadeye girmeyeyim kayıttayız. E, Eric Dolphy çok hassas birisi e, Coltrane ile birlikte inanılmaz bir yüzne gark oluyorlar ve Coltrane bu eleştirmenleri özellikle Downbeat eleştirmenlerini bir toplantıya davet ediyor. Diyor ki masanın etrafına toplanın ve biz size anlatalım yaptığımız müziği. Fakat hiçbir şekilde e, duymak istedikleri notalarla karşılaşmayan eleştirmenler bunu kale almıyorlar ve yanıt bile vermiyorlar. Şimdi buradaki söylenecek olan şey şu. Ortaya çıkan eseri anlayamayan bir eleştirmen düşünün arkadaşlar. Bu eleştirmen ne üzerinden para kazanıyor? O müziği eleştirmek üzere para kazanıyor. Ama anlamadığı bir müziği eleştirebilecek bir duruma gelemeyen kişi bu sefer işsizlik sorunu çekebilir veyahut üretim sorunu çekebilir. Coltrane ile Kovski 1966 yılında söyleşi yaparlarken aslında bunu tespit ediyorlar. Yani Coltrane diyor ki ya ben de çok üzerlerine gitmedim aslında onların diyor. Çünkü e, anlamadıkları bir şey üzerine yazamıyorlardı ki adamlar diyor. Yazamadıkları bir şeyle ilgili de o zaman para kazanamayacaklardı bu insanlar diyor. Şimdi adamdaki hassasiyeti düşünün. Neyse evet. bu buradan yola çıkarak 11. ayın dediğim gibi ikisiyle beşi arasındaydı sanıyorum. Üç gün boyunca o Village Vanguard'daki konserlerinin sonrasındaki olayları söylüyorum. Fakat hemen Avrupa'ya gidiyorlar Coltrane grubu. Aynı grup eksik olmadan Eric Dolphy, McCoy Tener, Reggie Borkman ve Elvin Jones ve Avrupa'da konserler veriyorlar. Bu konserlere ilişkin kayıtlar yine var etrafta fakat ben buradan bir bootleg kayda kulak edebileceğiz. Şimdi Helsinki'de, Finlandiya'da 22 Kasım 1961 tarihinde. Bakın yaklaşık olarak işte 20 gün ya da 15 gün sonrasında oluyor bu Village Vanguard kayıtlarından sonra. Burada uzun bir parça dinleyeceğiz. Neredeyse Coltrane'in alameti farikası olan My Favorite Things'e kulak vereceğiz. John Coltrane, saksafon, Eric Dolphy, bass klarnes, saksafon ve çalarsa flüt tabi. McCoy Tyner, piano, Reggie Workman contrabass ve Elvin Jones double çalacaklar. 22 Kasım 1961 tarihinden My Favorite Things'e dinliyoruz. <Gülüyor> Coltrane grubunu dinledik. John Coltrane, Eric Dolphy saksafonlarda ve Eric Dolphy baskıranette, McCoy Tyner piyanoda, Reggie Workman kontrbass ve Elvin Jones double çaldılar. Kayıt tabii bootleg. Dolayısıyla kayıtın kalitesinde elbette sorun var. Ancak onu da güzel yapan bu aslında. Çünkü Coltrane'in diğer kayıtlarının yanında böyle bir kaydı da dinlemek, o dönemdeki tarihsel lini, ...izleyebilmek açısından çok değerli bizim için. Şimdi bu Giant Steps döneminden sonra John Coltrane Hint müziğiyle de ilgileniyor. O yüzden basit armonik yapıları tercih ediyor. Bu Impressions'da Impressions aslında Soğutun akorları üzerine modal bir parça. To My Favorite Things de öyle. Çok basit yapılar üzerine çalıyor. Çünkü sadece Hint müziği değil de İspanyol müziğinden de hoşlanıyor. Ve bu basit armonik yapı aslında ona doğaçlarken yeni akorlar ekleme ve armoniyi genişletme konusunda büyük bir özgürlük sağlıyor. Yani akor pekala tek bir Reminör üzerinde durabilir ama o arpej olarak kendi başka akorlar çalıyor. Dolayısıyla hani ton dışına bu şekilde çıkıyor. Ve bu 1960'lardan sonra hala günümüze dek çok taklit edilen teknikler buluyor. Ve bunu sağlayan şeylerden biri tamamen esnek yapıdaki armonik biçimler. Örneğin 1965'te kaydettiği Kulu Semema albümünde Elvin Jones'la, 1967'de kaydettiği Interstellar Space albümünde Double J. Rashid Ali ile yaptığı düetlerde olduğu gibi. Yani armonik altyapısı basit parçalar beslese de bu yapıların üzerine çaldığı soluların armonileri oldukça karmaşık. Yani bu bilmiyorum ne kadar duyuluyor bu bootleg kaydında ama e, pekala her tür my, my Favorite Things kaydına bakabilirler. Ya da Impressions kaydına bakabilirler dinleyiciler. Yani Coltrane tekrarlayan bir bas figürünün üstüne çok çetrefilli bir akor dizisinin üstüne çalıyormuş gibi çalıyor. Mesela zaman zaman Impressions'da olduğu gibi. Tek bir mevlilik fikri dakikalar boyunca işliyor, onu çeviriyor. Yeri geldiğinde karmaşık armonilerle çalıyor. İşte motivic displacement yapıyor ki bu da Telonius Monk'tan gelen bir teknik. Aynı motifi farklı, zamanın ölçünün farklı bir yerinde çalmak. E, ve bu teknikleri de özgür caz döneminde de kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla bir model armonileri tercih etmeye başlaması... Hint müziğe de ilgilenmesinin de bir sonucu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Özetle ve bu daha sonra grup arkadaşlarına da, bu etki grup arkadaşlarına da sirayet ediyor. Özellikle 1965 67 arasında kurduğu gruplarda Farrow Sanders'ın müziğinde bayağı Hint etkisi var ama asıl Alice Coltrane öyle ki yani aşram açıyor bir tane ve bayağı parçaların isimlerine kadar her şey Hintçe orada. Bunu söylemek istedim. Yani Hint müziğinin etkisi. Benim bir sorum var sizlere. Tabii. Şimdi Coltrane'in özellikle Afrika ve Hint müziğine duyduğu ilgi ile Batı müziğinden uzaklaşması durumunu müziğinde gözlemleyebiliyor musunuz? Batı müziğini yeniledi yeni, yani aslında klasik müziği de etkiledi. Yenileştirdi onu. Özellikle mesela Steve Reich e, bahseder John Coltrane'in Afrika adlı kaydından. Postmodern müzikte, Batı çağdaş müziğinde 60'ların sonunda yeni bir akım başlıyor biliyorsunuz. Minimalizm adında. Bu postmodern akımın etkileyenlerden bir tanesi de John Coltrane. Artık e, müzik o kadar dokusalcılık, işte, tınıcılık falan filan. Pierre Boulez'lerden, e, Pendereçkilere falan. İşte Stockhausen'lar, John Cage'ler iyice soyutlaşırken hani biraz geriye dönelim diyor. Zaten postmodern müziğin de şeyi o. Bu barok müziğe geri dönmek istiyor Steve Reich. Fakat armonik yapıyı, armonik ritmi biraz daha uzun tutarak. Yani akorlar her vuruşta değişmiyor, her iki vuruşta bir değişmiyor. 16 ölçüde bir değişiyor. Ve bu Afrika adlı parçada tek bir akor var, tek bir bas var, mi? Ve diyor ki orada peki bu, bu kadar basit bir armoninin üzerine ne yapılabilir? Bütün enteresan olan şeyler Elvin Jones tarafından geliyor diyor. Yani ritmik bir yenilik var. Ve armoninin tek düzeliği demeyeyim de e, basitliği e, ritmi öne çıkartıyor. Ve hakikaten de e, bu John Coltrane'in çalışında da fark edilen bir şey ama birlikte çaldığı davulcuları da Özgürleştiren bir şey. Yani orada Elvin Johnson'ı duyabiliyoruz. Ve Steve Ray'ı de etkiledi. Yani Batı müziğini Şevket. dolaylı yıldan bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. Pardon. Klasik müziği etkilemesinden değil de Batı müziğinden uzaklaşmasıyla ilgili ben bir bağlam açmak istiyorum. Şimdi benim geçen programda bahsettiğim hani o Amerika Birleşik Devletleri'nin o beyaz kurumsallığı var ya Anglo-Sakson kapitalist beyaz kurumsallığı şimdi buna karşı bir itirazın sesi olarak da aslında Yo, benim diyeceğim. demek istediğim bu arada itiraz edeceğim kusura bakma batı müziğini de yenileştiriyor dönüştürüyor yani batı müziğini tekrar yaratıyor demek istedim uzaklaşması yine de, de cocktail'in kendisinden sonra gelen ekollerde olduğu kadar doğu müziğinin doğu Doğu müzisyeni gözüyle e, izlelemediğini de vurgulayalım yani Bob ekolünden gelen bir caz müzisyeni Coltrane ki fersah fersah farklılıklarla bunun ilerisi ya da gerisi ötesine geçtiğini söyleyebiliriz. Yine de mesela 1970'lerde 80'lerdeki icralara göre Coltrane'in müzikteki gelişimini ve değerlendirmesini özellikle batı müziğinden uzaklaşmak olarak belki zihnen tanımlayabiliriz. Ama icra edilen müzik öyle değil. Ole Coltrane albümünde de Afrika Brass'da da, kulise mamada da, interstellar space'te de hatta tümünün içerisinde yine o Batı müziğinden gelen kişilik öğeleri barınıyor. Benim itirazım şurada arkadaşlar. Şimdi Batı müziğinin özellikle klasik müzik bağlamından hareketle armoninin kutsanması vardır. Armoni birincildir. Oysa ki Afrika müziğinde veyahut Hint müziğinde ritmin ön plana çıktığını biliyoruz. Ve az önce de söz ettiğimiz bu parçaların kurgulanmasında özellikle Elvin Jones'un çalış biçemine baktığımız zaman... ...o parçayı yukarı taşıyan kimlik olarak da tamamen ritmi ortaya koyan bir Coltrane'den söz ediyoruz. Aynı zamanda armoniyi bu kadar basitleştirmesi, işte tek bir bas notayı sürekli drone şeklinde çalması bunun göstergesi değil mi? Batı müziğinden uzaklaşma olarak elbette zaten müzikte, yani duyduğumuz seslerden Ama Batı söylüyoruz. müziği de uzaklaşıyor. Aynı dönemde Batı müziği de uzaklaşıyor. 1960'ların başında bunun ipuçları var. Aynı dönemde lamont Young da var. Sonra Terry Riley geliyor. Çok iyi söyledi. Bunlar aynı zamanda oluşuyor. Yani Batı müziği de kendisinden uzaklaşıyor gazette ve kaynağını başka kültürlerden alıyor daha ta John Cage'den itibaren yani bu kültürün tanımını tekrar yapma ihtiyacını duyuyorlar mesela Japon kültüründen zen kültüründen çok etkileniyor John Cage. daha ellilerde ve bu edebiyata da sirayet ediyor mesela yani gündelik olan şeylerin kutsanması sanata dönüştürülmesi yani yüce anıtsal olandan daha güncel olana dönüşmesi. Bu Japon kültürünün bizenin kattığı bir şey diyebiliriz. Yani zaten John Coltrane geldiğinde John Cage ile birlikte zaten Batı müziği dönüşmüş durumda. Yani Armoni'den zaten kopulmuş. Yani ama e, sen de dediğini anladım be şey e, vokan. Yani Armoni hakikaten hala yine bir John Cage'lerin döneminde bile hala bir, bir taraftan hala en önemli unsur yani ritmik öğeye John Coltrane kadar yani Steve Reichlara gelene kadar Terry Riley'lere gelene kadar yani düzenli vuruşa Batı müziğinde pek rastlamıyoruz. Ya bir Stravinsky buna bir şey olabilir belki bir ıı, istisna sen, olabilir. Sen burada tabii bir Batı müziğine günümüz açısından değerlendirerek bakıyorsun ya da o dönemdeki tarihselliği bugünden bakarak yapıyorsun ama Coltrane elinde bu imkanlar var mıydı acaba? Yani John Cage ya da işte Terry Riley ya da Steve Reich'i bulup dinleme vesaire. Yani bu insanların bu kadar da olanağı yoktu. O sırada... Onlar geliyordu ama lamont Young ilgileniyordu John Coltrane'le. Bir şekilde o şekilde. Hmm. Ama yani Coltrane'in kütüphanelere gidip saatlerce Bartok Stravinsky dinlediğini biliyoruz. Slomin yanlış söyleyeceğim kesin. Slominski'nin Thessaurus of Scales'le birlikte dolaştığını biliyoruz. Daha sonra dinliyor, John Cage'lere ilgi duyuyor tabii. Ama bu daha biraz daha sonra olsa gerek. Kolay özetleyemeyeceğim de elimden altında değil şu anda. Lewis Porter'ın John ile ilgili bir kitabı var. Tavsiye ederim çünkü bayağı müzikal açıdan yaklaşıyor orada. Ve yeni bir tonalite hayal ediyor John Coltrane. Ve burada kesinlikle onun öncüllerinin etkisi var. Yani ikinci Viyana Okulu'ndan bahsediyorum. Ondan haberdar olduğunu düşünüyorum ben. Bilmem ne dersiniz. Bu Ornette Coleman'ın müziği ve Albert Ayler'in müziğiyle ilgili de çok söylenen ifadelerden biridir. Onlar daha öncesinde Avrupa'daki müzik, işte Şevket'in bahsettiği gibi ikinci Viyana Okulu'ndan beslendiler mi? Bununla ilgili bilgi sahibi olabilirler miyim? Tabii bunlar şey, bazıları spekülasyon ve kişisel yorumlar. Ee, i̇şte Frankowski falan da bahsediyor bundan. Albert Taylor'ın örneğin genel bilgi düzeyi çok derin değil. Genel bilgi düzeyi Avrupa müzik ve müziği ve klasik müzik hususunda oraya kattığı ve üst üste bindiği yapıların ne olduğunun farkında değil de bilerek de yapmıyor. Tıpkı özgürlüğü de bilerek vermediğini söylediği gibi diyorlar. İşte Albert Taylor için özgürlüğü sesisin, siyah müziğin öncüsüsün. Yok ben kendi istediğim müziği yapmaya gayret ediyorum diyor. Coltrane'in de bu bağlamda ne kadar, yani, evet Şevket'in dediği gibi işte kütüphaneleri gittiğini, dinlediğini, okuduğunu biliyoruz. Yine de günümüzle karşılaştırıldığında bu bilgiden yararlanması oldukça zor. O yüzden inovasyonuna ayrı bir hürmet ediyor insan. Ben bir şey buldum bu arada kitabında. İngilizce okuyacağım. Belki biriniz tercüme edebilir. Şöyle yazıyor Lewis Porter'ın kitabında. John Coltrane had earlier expressed interest in writing music that was atonal, Yani ikinci yeni okulundan bahsediyor. Without a tonal center at all and in the serial or 12-tone system of Arnold Schoenberg that facilitated this approach. He had discussed 12-tone music with jazz composer George Russell and used that system in 1961 to write the theme Miles Mode, also known as the Red Planet, but use the mode for the solos. Asked if it would be possible to adhere to the 12-tone method while improvising, he had replied, Damn the rules, it's the feeling that counts during the improvisation. You play all 12 notes in your solo anyway. When the subject of atonality came up again in in the 1963 interview, he replied that he didn't want to commit himself to one approach. I don't know, he said, Buddha tırnak içinde söyledi, I don't know, probably so, but I don't know whether I can call it that because I don't know just what it will be. I think that I think the thing that I'm going to do will be nearer a model thing than a tonal. Neyse devam etmeyeyim ama George Russell'la yaptığı özetle George Russell besteci ve teorisyen ve müzisyen George Russell ile yaptığı sohbetlerden haberdar oluyor ve 1961 gibi erken bir zamanda atonal müzik yani tonal merkezi olmayan bir müzik yapmakla ilgilendiğini söylüyor ve Mars Moond'un adlı parçanın yapısı atonal diyor fakat sololarda modal bir yapıya dayanmak istediğini söylüyor yani sonuçta bir takım teorik çerçevenin içinde hapsolmaktan olmaktan ziyade hem duygularını hem de kulağını takip etmek istediğini, onu yeğlediğini söylüyor. Bilmiyorum, ee, iyi tercüme edebildim ama özetle bu. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Her ne kadar benim tezlerim bu bağlamda oluşmamış olsa da e, yine de hakikaten önemli bilgilerdi. Sağ olasın. Peki, e, müzeye kulak veriyoruz. Impressions'dan bahsetmiştin sen. Can, söyleyeceğim bir şey yoksa ben müzeye geçeceğim abi. Tabii geçebiliriz abi. Tamam. E, Impressions'dan bahsettin sen Şevket. Impressions'a kulak verelim. Yine aynı konserden Helsinki, Finlandiya'da. 1961-22 Kasım tarihinde. John Coltrane, Eric Dolphy e, üflemelilerde. McCoy Tyner piyano, Reggie Workman kontrbass ve Alvin Jones davulda. Impressions'ı dinliyoruz. <gülüyor> Gün biraz uzattık. Coltrane'in Impressions'ı dinlememek elde değildi hakikaten de. Coltrane ve Eric Dolfi'yi üflemelerde, McCoy Tyner'ı piyanoda, Reggie Workman'ı kontrbasta ve Elvin Jones muydu ya? Elvin davul da dinledik. 22 Kasım 1961 tarihinde Helsinki'den. Bu haftaki gürültü ve dumanı da burada kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Volkan Terzoğlu. Hoşça Hoşçakalın. Ben Şevket Akıncı. Hoşçakalın. Ben Can Tutu, hoşça Hoşçakalın.